أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وأجلناكم شعوباً وقبائل لِتَعَارَفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم الجليل الجبار. Ezelen la'la selehu'n-nebiyü'l-hâşimi'l-arabiyü'l-mekki'l-medeni'l-muhtar. Ayeti celileden mukaddem sultan-ı sultan-ı enbiya şefii'u'z-ceza Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şeriflerin Hazrail'i hakkında bir hadis-i şerif nakli beyan edelim. Adede dualar edelim. Ola kıratımız Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri, şu mübarek güllerde ettiğimiz dualarımızı dergah-i ahseni kabul ile makbul eyleye. Usurlarımızı affeyleye. Amin. Böyle cami-i şerife toplanıp geldiğimiz gibi fahri kainat Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem efendimizin Firdevs-i A'la cennetinde de böylece Haçd-i evvela bu fakirin nisanına halal hata ve zelaldan hıfz-i himaye eyleye cümlemize cümlemize dinleyip, belleyip, mucebi muhtazasınca ameller tevfik eyleye, tevfikine refik eyleye. <gülüyor> قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أممارٍ ياسرٍ رضي الله تعالى عنهما أمه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أممار إن الله تعالى أعطى ملكا من الملائكة إلى آخر الحديث صدق رسول الله ونطق حبيب الله daha faydalı olmanın için haricasını bırakalım. Peygamberimiz ne buyuruyor ona anlayalım inşallah. İkinci Han Güneşi Muhammed Mustafa, sallallahu taala aleyhi ve sellem Efendim, Anarit Yasin, rabbiyallahu anhumadan müşerren ile Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Peygamberimiz ne buyurmuş? Ya anlar, Ya Amr! Bunun Yasir'i anlatsak, annesini anlatsak, kendini anlatsak yarın bazı şeyini alır. Çünkü bunların başına çok büyük felaket geldi. Allah yolunda babası, anası kurban oldular, gittiler. Ebu Cahil, ille dinimizden döneceksiniz diye zorlattı. Yanında hemfahları da vardı, imkanını bulamazlar ikisinde de hançarladı, öldürdü. Allah şefaatlerine nail Ya anlar, Gerçek Cenab-ı Allah bütün mahlukatın tesbihini, eskârını, salavat şerifesini bana duyurma vazifesini bir melaikeye emir buyurmuş ve kıyamete kadar kabrinin üzerinde bulunacaktır. Bir melaike tayin etti Allah, ne kadar salavatlarınız, zikirleriniz, fikirleriniz varsa bana bir melaike duyuruyor, filan oğlu, filanın sana şu hedayesi var, salevat-ı şerifesi var, buyur Ya Rasulallah diyor, daima bana o melaike, sen ağzın içinden geçen dilimi de dilimizi usulca da okusan. Peygamberimizin kulağına unut duyuruyor Allah'ımız, o melek vasıtasıyla. Anladım efendim. Ümmetimden benim üzerine salavat-ı şerife getiren hiçbir kimse yoktur. O melaike salavat-ı şerife getirenin yendini, babasının ismini, babasının ismiyle beraber filan oğlu, filan sana şu kadar salatı şerife getirdi diye söylemesin. Muhakkak bana o melaite söyler. Der ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana üç salavatı şerife getirdi. Bir, ben de o salavatı şerifeyi alır, kabul ederim, yarın mahşarda da şefaat veririm o ümmetime. Bunun için Buyurun zalim diyelim, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Filan sana şu kadar salavat-ı şerife getirdi, yimesin Kutlakadir. Getirilen salavat-ı şerifenin nasıl olduğunu bile söyleyecektir. Salat-ı tüncine mi okudu? Salat-ı nariye mi okudu? Başka kısa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin vali aleyhine sahbihi vesellim midir? ne ise o kadarını bana getirir. Allah Celle Celaluhu kefil olur ki, ben kefilim ki, kim ki bana bir salavat-ı şerife gönderirse, tek salavat-ı şerife gönderirse Allah on defa rahmet eder. Eğer o salavat-ı şerifeyi artırırsa, Allah da rahmet nazarını ziyadalaştırır buyurmuştur. Allah rahmet nazarıyla nazar buyurur ve o kulunu Allah salavat-ı şerifeye devam eden cümraya ilhak buyursun. Amin. Ayet-i celile-i cemile şöyle buyuruyor Allah'ımız. Allah'a affedin. O diyor ki: innâ ünse. Şeyden, ünse. "Ey insanlar! İnna halaknakum min zekerin wa unsa. Seynen Ey nefis! Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Hatımızı iyi dinleyelim." Allah'ın kelamı bu, biz sizi, ey insanlar, insan cinsi Mevlamız, biz sizi bir erkekle bir kişiden yarattık. Siz maymundan neden gelmiş değilsiniz? Gerçi mektep kitapları bir kat değişti, Çocuklar okurkana maymundan geldiğini zannetti. Ee, İçimizde okuyanlar ne var? Taksında insanlar var. Yanıttılar, maymunlaştırmanın için insanı ananız babanız maymundan dediler. Biz ise Peygamberzade'ydi. Peygamber oğluyum, Adem aleyhisselam. Muhammed Mustafa'nın ümmetidir. Hazreti i İbrahim aleyh salatu vesselam'ın milletindeyiz. Biz İmam-ı Ağzam'ın mezhebindeyiz, i̇mam Şafii'den de olanız oluruz, İmam-ı Şafii, i̇mam Malik'i İmam. Öyle bizim rütbeniz var. Yani Allah'ımız burada gösteriyor. Ta. Bizi Hazreti Adem'le Havva'dan vücuta getirdik diyor Allah. O kitaplarda diyor ki maymundan geldiniz diyor. Muallim de kitapta. Hangisine inanalım mı Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine mi inanalım? Siz Adem'le halveden olduğunuz yerine mi inanalım? Siz maymundan oldunuz. Hocam ben maymundan dedim mi, bitiniyorum bile maymundan olur mu insan? İnsan ve lakas kerranmıyor beni Adem. Ölce dinleme kabiliyetim çok kıymetli tek, onun için çok seviyorum. Yani bu sene cemaatim daha çok sevdiğim, çok dinleme kabiliyeti yüksek. Onun için ben aciz bile kalıyorum. Sizi doyuracak kadar ilmin bile yok ya, benim konuştuklarımı bile şöyle canından çeken cemaatin var içinde. Allah sizlerden, bizlerden razı olsun. <gülüyor> Vücuda getirdi. Kimden? Adem'le havvâden. Adem, Adem aleyhisselamı topraktan yaptı Allah. Halakal insan insal salim kel faqqâli ve halakal cehennemin merciminler Tediğin diye Allah Rabbiküne tukeziben. Allah kaç ayetin cildesinde Hazreti Adem'i topraktan yaptım. Kendi ruhumdan nefretim. Ona üşürdün, can dindin geldiğin zaman şu, şu şu zaman elhamdülillah gerek. Bu onun için elhamdülillah gerek. Duyan adamlar da. يَرْحَنُكُمُ diye Diyedir. Kendi de yeniden يَحْتِينَا بِيْحْتِيَكُمُ Bunlar hep vazifemiz. Müslüman'ın da hakkı. Belliyeceksin. Türkçe kitaplar var şimdi. Sen burada kürsünün üstünde sana tın ne yedinecek. O ona ne diyeceği belletmeyle uğratsan hiç bağız veremem. Onun için bunları evreneceksin kardeşim. Adem ile Havva'dan vücuda getirdim deyince halik Celal bu çamurdan yaptığın ne olacak dedi. Adem sor, bütün mahlukatın ilmini bilir bu, ismini bilir. Er-Rahmanu alleme'l-Qur'an, al halaqa'l-İythana allemel Ne kadar sorarsan sor, Adem cevap verir dedi o topraktan yaptığı o zata verdimle ilgi içine, bütün mahlukatın ismini biliverdi. Sen bunu beğenmedin ya, ey meleklerim, Adem'i, Gıbla, İbtikazi, Beytullah gibi karşımıza alacak bunu, secde edeceksiniz yere dedi. Herkes etti. Şeytan dedi ki, o topraktan oldu, ben Ataş'tan oldum. O toprak, imkân alçaktır. Ben ulvim yani yanınca yukarıya çıkarım. Tibrettiği için tibre yapmayalım dedim geçen. Hasetlik de yapmayalım. Tezde yapmamak da yapmayalım. İlk tecrüp tezde iptal için nel onu oldu. Ya bir günde akşama kadar 40 e, ritatta, 40 ritatta ikişerden hep hem de akümde secde var sana, yani sünnetleriyle beraber bunu külleyen, namazını terk şeytandan daha şerli olur değil mi Adana müftüsü, Cemalettin Kaplan, orada sinemanın yuğunda herkes namazı kılmayanın şerresi açtı, gitme orada? Ben her şeyin şahidiyim, onun için aman secdelere kapanalım Allah'a. Dedi ki ben Uldi'yim, o süflidir dedi, sen neye secdereceksin dedi, etme ya, yapma ya, imkanı yok. Şunu demiş oluyorum. ben Uldi'yim o süfli, o bana secde etmesi lazım gelirdi, ben bütün melekleri okuttumdur. Yerde gökte bir karış yer kalmamış tecde etmediği şeytanın, meleklerin de olacak, Meleklerin de hocasıydı, bu kadar Benim sahibi, evvelden de duyarmış bir kişi melekler arasına girmişmiş bu sahibi, melekleri okuduyordu. Bir kişi melun metrup olacak, dua edermiş de kendine etmezmiş, ben dönmeye insanım, yok ya Allah şu melekleri, şeytanı etmesin diye dua vermiş kendime. Öyle ettiği halde, bildiği halde o zaman gelince dayahtı dedi. İnsan yok dedi ben ona teyze. Daha doğrusu Allah'ım dedi. Sen bilemeyum dedi. Ben Allah'a bilemeyum dediği için takir oldu, melun oldu, mefruz oldu. Ama sebepleri kaç şeydi? Üç şeydi. Birisi kibiriydi. Birisi haşetliğiydi, birisi secde etmediğiydi, bu üçü sebep oldu secde etmedi. E lanet halkasını boğazına taktı. E dedi, melundur bu. E dedi, melundur. Onun için dedi, beni melun etsin. E sen kendi elinle melun oldun dedi Allah. Öyleyse bana kıyamete kadar ömür ver dedi. E yani, Neydin dedi, dünyanın bir kıymeti yok. Et dünya cifetün ve talibuha kilabın buyuruyor Peygamber. Dünyayı ölmüş bir laşedir. Ona talip olup da, dünyayı bağrına basıp da namazını yiyip geçiren, ibadet etmeyen etmeyenle ümmetin kıtığı buyuruyor Peygamber. Et dünya cifetün ve talibuha kilabın. Yani Kocana, hacına, diyanetine yap! Hadis bu. Onun için Allah bizi ibadetten itaattan mahrum etme Ya Rabbi. Ya kardeşim, insana her şeyi yaptırır. Hasetlik insana her şeyi yaptırır. Bunu ne Aman, sahip olalım yanımda. Efendim, ha oraya git gir. Adem Aleyhisselam olunca Havva kimden doğdu ya? Havva kimden doğdu? Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği Adem Ali Selam uyurken artık neden vücudunu Sol iğnesini birini çıkarır. O o iğeden den havayı yanına dinçami güzellik bir Havva isminde birisi oraya oturmuş baktı oyan biri bir kadın öyle. Ah çekecek şekilde. Allah sizi birbirinize helal ettim, helal ettim. Buyur. Nasıl girdim, ben bilemiyorum ki, çıkamıyorum inanın. Yani bir şey buyurmayınca vazgeçemiyorum. Siz de arzu etmaksınız ki öyle girsin. Şimdi insan öldün mü, kulte-i olursa, yani erkekliği de belli değil, kadınlığı da belli değil. Böyle var. Yani dünyada çok böyle. Erkek de belli değil, kadın da belli değil. İnan bize gösterdiler, Kayseri, o örtülü çarşısında bir adamı almışlar. Adam ama benzer, kadın olacak. Kadın almış, çocuğu olmuş. Ardından çocuğu olmuş, o aleti varmış. İrtevi almış, koca ile birleşince çocuk olmuş. İki çocuk bir tarafında, iki çocuk bir tarafında, yavuz çocuk, oralarını unuttum yani. Ortada götürüyorlar, bakmadı, kimse kalmadı. Ben de kopuştum, vardım, ben de baktım. Kadına da benziyor, si'yi bitmemiş. Ama irtekimsi, irtek de değil, kadına benziyor ikisi. Yani bunun seyin bu. Bunu taçlıklı gördüm. Başkası böyle değil. Başka ne yetekliği ne kadınlığı belli değil. Bunu giymezsek e, cenazesine niye, bir ketti miye yetireceğiz kadın mı diye? Şu giyelene kayacaksınız bir iki üç dört beş on. Şu giyelene kayacaksınız soldan bir iki üç 9, on gelirse bir er erkek aldın mı, erkek mültesine kılacaksın. Eğer ikisi genç geliyorsa kadın mültesine kılacaksın. Çünkü Adem'in bir iadesi alındığı için bütün erkeklerin bir iadesi olmayacak diyor kitap. O bir iade yok. Kabın eri iadesi olduğu için. Doğrulacağın da kendin gibi edeceğim, şöyle olacaksın yeme üzerine varma. Çünkü doğrulamazsa kütüven kırılır gemi olduğu için. Yani o da olduğu kadar ibadetini ithaf. Yok, şöyle takva olacaksın, şöyle olacaksın, geçimi bozdun demez bu zaman. Hem de sırrını demeyeceksin. Kendiler de var burada ya, ne yapayım diyeceğim ağzıma gelen ilmi, "Yaban malı, geleni yıramam diyordun ya. Siyerden olduğundan sırrınızı söylemeyin, kes kokar. Yani edrafa kim buyruğu verir o gün? Yani sırrından bir şey kalmaz evinde. Böyle kadın da var, iyi kadın da var. Erkekten ırk, erkekten ehval kadın da var. Geçen bir gün soğurdum ya. Kadını şöyle diye. "Yediğim bir kadın görmüştüm." ben, yani tek kadın, e, gölün direğini tutunca erkekten kimse semtine varamıyor şerrinde. Ben ona demiştim, bütün kadına demedim, ben kadın de irkeği, çünkü şahidiyim ben, şu kırgınlık gitti, bir seçim arası, Bek kırıldılar birbirine. O zaman bile caminin önüne vardım mı, herhangi parçadan olursa olsun, biz girdik mi hepsi ayağa kalkar böyle kavacığın, erkeğinin hepsinde üstünde, kadın da geçerken tek kadın kalmaz yolda, hep ayağa kalkarlar. Neden hoca? Fas temelleri Hacı Kamil hocadan, Hacı Abuz hocadan, Şık Mustafa Efendi'den, Salim hocadan, Hafız Ali hocadan, Hacı Osmanca'dan, kavacığın temeli öyle kurulduğu için daha hiç görmedim ki, ben şu eteden geziğim tahtının içinde de Hacı Hayrullah'ın duvarının dibinde duran kadın kalkıp da böyle taz, ya erkek, erkekler böyle taşın etmesin. İstersen bir türlü evlat o hocası, onu duymazlar. Edektir bu işler. Yani başka mahallelerde ben görmüyorum. Yani giderken kadın buradan geçmesin diye, ayağını öteye uzadı, öteden gelsin diye. Bu terbiye görmediğimden o. Sadın olalım, erkek olalım, edepli olalım arkadaşlar. Edepli insan olalım. Allah bizi edepten ayırmasın. <Gülüyor> Onunla o işte, ne oldu sonra Allah aşkına? Cennete girdilerdi. İkisi de cennettelerdi. Şeytan da cennetten neden kavrulduğudur. Yılan, faus, suratındaydı. Onun, onun gelâletiyle cennete girmeye yol buldu şeytan. Fılandı, böyle bütün şeylerle, sırf cennete giren giriyor, içeriye girince, o yine suratını bakındı, Adem Aleyhisselam'ı evredemiyor ama, Havva annemiz kadın için tez Hul dağından yemeyeceksin dedi Allah. Şu Huldağcı diye. Buğday ağacı diyorlar, hurma ağacı diyorlar, o kul da ağacı. Yani kitapta, Kur'an-ı Kerim'de kul da ağacı. Nasılsa bir var buğday ağacı. Peki, şeytan evretti, dedi ki Allah sizi bu ağaçtan men etti diye bunu yerseniz cennetten çıkmayacağınız da onun için yemesinler de cennetten çıksınlar diye etti bizi. Al hele şunu ye onu Allah annemiz yedi, bilmez. şimdi, şimdi ocasına geldi, dedi ki kurban olduğum adam. Şu adam dedi, o adam dedi ki vallahi billahi dedi, o adam dedi bir şimtan, hiç cemini duymadığı için Adam Aleyhisselam inanı verdi. Dedi ki bu ağaçtan yerseniz ebedi cennetten kalacaksınız dedi. Bu ağaçtan yemezseniz, onun meyvesinden, sizi cennetten çıkaracaklar, dedir. Düşerse karışmam bu sahibim. Peki, Adem Aleyhisselam diyor ki, 4 vasiyeti var bize, ölene kadar bunu tutun, ölene kadar. Yani, Peygamber'e ulaştırır, Muhammed Mustafa'ya, o da evladının evladı, hoc olanlar, etrafına söylesin, indallah mesul olur. Bu dört vasiyeti kalemim olsa da keşke yatsam. Yani dört vasiyeti Adem aleyhisselam bize vasiyet ediyor. Nefsinizin hevasına uymayın. Bir, nefsinizin arzusuna uymayın. O kötü şeyleri arzı çünkü. Bir, ikincisi, şüphelendiğimiz bir işi tutmayın. O, ilham göneklerinden gelir çünkü. Üç! Üç! Müşavere siz iş yapmayın! Bir iş yapacaksan, tam yapacaksın, taş yapacaksın, bir tarla alacaksın, motor alacaksın, içerideyi al, müşavere et et et, nasıl olur? Alsam paydam olur mu? Mutlaka müşavere şey et, ne de oluşursun. Üç! Dördüncüsü, Ailelerimizin sözünü tutmayın onların her sözüne heyet, yibeyin! Sen demiyorum kadınlar, peygamberimiz derinize Adem alıştırabilir. Peki yani birisi solmadan öteki birini daha ister, sözünü tutacı olsan seni yokluklara döker. Onun için eviyle kadın ziynete doymaz, ziynete doymaz, elgördülük diyecek çünkü günah yetecek, onun için ister durur, oraya gitmez. Şimdi bu, bu vasiyeti Şit Aleyhisselam'a yapıyordu. Buğday yediği zaman Adem Aleyhisselam karnına bir gürültü çıkıyor. Çok haram yedin mi? Karın tahammül etmedi. Annemizin de karnına bir şey girdi, kığranıyorlar, Cennet-i ala, bir terpici altından, bir terpici gümüşten, toprakları ve derketten hiç tavelet olacak yeri olmadığı için Ya, ya Rabbi sıkıştık dedi. elbiselerini Allah boyu verdi. Anadan ol, yan olu dediler. Ne oldu? benim yeme dediğim ağaçtan, hur dağcından yediniz dedi dedi. Sen nasıl elin bahçesinden yeden arzık topar zırnısında, şeker, fayda, içindim de yedim Aa, yaş meyvanın da satı haramı olmaz ya böyle derin bir kısra var nasıl elin malının meyvası haramı halal itikad ettiği için küfre varır yana yerse de haram değil yer sonra da sahibine varır hakkını helal istir eğer helallaşmayacak olur da Hı. paralık bir armudunu yedin Hı. para hırk para kırk kuruş değil hırk para 700 dükket cemiyet ile kılınmış, kabul olmuş, namazla değişilecek yarın ahirette. Yok namazın yoksa o kadar geleceğiz, onun günahından o kadar yükleneceksin. İslam dini budur, başka İslam dini müstakim dindir, takva dinidir ancak böyle tarifler edersin. Yen mi elin zıkımını, yen mi rüşveti, yen mi düşmeyen deresi? Onun için yiyemem, zıkım olur, zıkım! Haramdan titrediğin kadar hiçbir şeyden titreme! O, o haramı yedikleri için karnının içleri dövüldü. Hemen hiçbir ağaca varıyorlar, yaprak vermiyor. Hurma ağacına vardılar, hurma ağacı yatrak verdi. Üç tane Adem Aleyhisselam'a, beş tane de Havva Annem'de. Büyük yapraklar tabi at dedesiniz utbirlerini, arkalarını, tadın ve vesayip saçını örtüyor onunla. Onun için e, çetin sarılır kana, erkeğe üç sarılır, kadına beş sarılır. Anladınız mı? Hiçbir hikmetli, konuşulmuyor yalınız. Sığmıyor, niye diyeyim, hep getirdim bunları, ben sığdıramıyorum. Senden rica ediyorum daha azıcık daha, ezenden sonra uzatıyorum. Ne yapayım şaştım kaldım. Yüzü yarattı. Yüzü yarattı. Yere aç yarattı dediler kendilerine. Kendiler, kendiler istedi. Çünkü tavelet yapacak yer yok. Abdülak'ın dışarıya çıkacak. Yüzü İnan kardeşim, Adem Aleyhisselam 300 sene semaya bakmadan ağladı böyle. 100 sene sonra at bulundular. 100 sene semaya bakmadan ağladı. Sana direktif veriyorum dua için. Ya Rabbi dedi. Bir de oğlum, hiç de ezan okunmaz ya ya. Şük. ki, Adem Aleyhisselatü Vesselam efendim, yere atıldılar. O da 100 sene sonra, bu ayette kabul olmalı da, ismi isminle yazılan Muhammed Hormesine beni yani bağışlayalım. Bu duayı nereden berlerim ya Adem dedin? Arşta, Kürste, Levte, Halemde, Cennette ismi isminle yazılı La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en La İlahe İllallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü yoraşı. Hatırıma geldi. ne kadar sevmese yanına almaz, onun hürmetine girip geldim. Kaza'yı da yalnız Arafat Dağı'na çıkın dedi, orada affolunur. Ne kadar huzacak varsa Arafat Dağı'na çıktın mı? Allah gidenlere tek ver, gitmeyenlere Ankara'yı, gitsin, oraya çıktın mı? Affolundun mu, olunmadın mı dese günahı ı kebair sahibi. Affolunmadık, bir şarkı kalmaz. Kâbem aleyhisselam diyor ki size çok vasiyet ediyen yâşif, nefsidin heyâsına havasına Sütelendiğiniz, yüksiniz, yüksiniz, yüksiniz, yüksiniz, o işi yıkmayın. Ya âşif, ya şişleri, ya şişleri. Müşadere için iç, yapmayın. Mutlaka müşadere, müşadere ya, ya tabii, insan e, ne davranacaklar. O iç. Gördüğünüz gibi ailelerinin tuzunu gitmayın. Şadi ruhunla, halif ruhunda. Aileyle müşadere iç de, e, al, şehriyesini al, şekerini al, kahretini al, etmeğini al ve Seliyle müşahidere ediyor diye elbine, namusuna, çocuklarına daha iyi sahip kaybolsun. Lakin halif ruhunla o islastal istediğini söyler, gitti istediğim, gitti istediğim, gitti istediğim onlara gitti lan, ne hareketin, değil mi? dedi. Geliyor şimdi. Baştan dedi, şu elime buğdayı alınca dedi, günlükte, İkinci kestirilir İman'ın için. Allah yani o...